Ben evlenmek istiyorum fakat e, maddi imkana sahip değilim. Yakın zaman içinde de böyle bir imkana sahip olacağım gözükmüyor. E, peki evlenmek için? faizli kredi alsak bu zaruret ölçülerine girer mi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Zaruret kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu insanların hayatlarını, sağlıklarını korumak için zorunlu olan şeylerin bütün nedenidir. Bu nedenle evlenmek kişinin hayatına ve hayatının korunmasına yönelik bir faaliyet değil. Evet. Belki evlenmek insan fıtratının ve insan bedeninin tabii bir ihtiyacı olduğundan dolayı hiçbir zaman zaruret derecesine yükselmez. Hı hı. Hal böyle olunca da evlilik bir zaruret değil, beden için, insan için bir ihtiyaç olduğundan kredi çekmesi helal değildir. İkinci olarak insanın illa düğünleri günümüzde olduğu gibi şatafatlı yapmasına gerek yok. İlla da düğünleri efendim işte belirli merkezlerde, düğün salonlarında yapmasına gerek yok gayet tabi olarak nişanlandığı insanla oturur anlaşır, aileler oturur anlaşır, belediye düğün evlerinde, nikah salonlarında bir gün alarak veyahut da işte nikah kıyılan yerde bir gün alarak birkaç eşini dostunu çağırır, evliliğini rahat bir şekilde yapar ve ondan sonra da evine döner. Evinde de yakın çevresine bir koyun keserek bir velime bir ziyafet verir ve böylece de hayata ilk adımını atmış olur. Bir işi basit olarak ve rahat olarak huzurlu bir şekilde yapmak mümkün iken Sırf şatafat için veya efendim sırf işte eş ve dost çevremi rahat çağrayım, ağırlayayım diye Harama gitmek hiçbir şekilde caiz olmaz Hiçbir şekilde caiz olmaz Buna caiz demek İslam fıkhını zorlamaktan başka bir şey değildir Evet